Ee, ilginç bir soru var. <gülüyor> takım tutmak caiz mi diye sormuş izleyicimiz. Evet yani e, memleketin takımını tutarsanız caiz. Ancak <gülüyor> e, efendim takım e, tutulabilir. Takım nedir? İşte ben küçükten Fenerbahçeliydim. Evet. Efendim hala e, öyle gidiyor. Tuttuğumuz yok da yani çocuklukta öyle bir şeyimiz vardı. Kardeşlerim Galatasaray'ı tutuyordu. Yani öyle bir Çocukken böyle bir takım tutma olur. Ancak bu takım tutma e, takımınız yenildiği zaman kendinizi helak ediyorsanız, efendim takımınız için kavga ediyorsanız, takımınız için yaramazlık yapıyorsanız hiç caiz olmaz. Veya ibadetlerden geri dönüştür. İbadetten alıkoyuyorsa, efendim e, maç yapılan mahalle stada gittiniz, ağza alınmadık küfürler yapıyorsanız ki kulaklarıma geliyor. Evet. İnsanlar orada boşalıyor falan diyorlar. Bunun da bahane ediyorlar. Efendim ne yapalım oraya gidiyoruz boşalıyoruz. Bu tür şeyler zaten haram. Haramlık nereden gidiyormuş? Yasak olan şeyleri yaptığınız için. Yoksa bir takım e, yani e, diyelim Türkiye ile falanca ülke maç yaptığı takdirde herkes nereli oluyor? Hangi takımı tutuyor? Milli takım, tutuyor. Milli takım tutulur. E, bu takım tutmalar e, kardeşliğe, sevgiye, muhabbete mani olmamalı. Yani o bizde acayip efendim e, işte e, kanım akacak olsa falanca renkte akar. Bu tarz yaklaşımlar zaten hoş değil. E, artık o noktada e, diyeceğimiz nedir? Yani bir takıma muhabbetiniz olabilir zaten. Çocukluktan gelen bir duygu öyle devam edersiniz fakat bunu kavgaya, gürültüye, insanlara küfretmeye, gayri, ahlaki şekilde, gayri ahlaki şekilde kullanmaya vesile etmeyeceksiniz. Onun dışında bir takım olur, maç yaparlar, oynarlar, siz de heyecanlanırsınız ama bu sizin ibadetinize, çalışma aşkınıza vesaire zarar vermemeli.